na'udzu billahi min min a'malina fala fala la illallah la muhammeden abduhu ya ayyuhallazina tuqati la illa ya ayyuhan nasu min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 şerr-i umuri muhtesatetha ve, bida, ve, dalale, ve Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getiririz. El sünnet ve cemaatin itikadi özelliklerini işlemeye devam ediyoruz. İnşallah bugün Müslümanların işlerine önem verme, ihtimam gösterme, Müslümanların derdiyle dertlenme, Müslümanların sevinciyle sevinçlenme özelliğini işleyeceğiz. Evet, başlalım. Müslümanların işleriyle ilgilenmek bağlı. En yü sünnet ve cemaat, Müslümanların işleriyle en çok ilgilenenlerdir. Onların yardımı, haklarını eda etmeleri, onlardan ezayı def etmek, başlarına gelen zulmü kaldırmak için gayret sarf ederler. Sevinçlerine ortak olur, hüzünlerini paylaşırlar. Ve bunun, bütün bunları Allah Azze ve Celle'nin şu ayetin sözlerini hareketle yaparlar. Mümin erkekler, mümin kadınlar birbirlerinin velilerindirler. Şimdi Müslümanlar, Müslümanlar kalabalık bir toplum. Yani ne demek kalabalık bir toplum? <gülüyor> ee, din olarak belli bir ırka, belli bir millete, belli bir kabileye ne değil? Mensup değil, bağlı değil. Allah Azze ve Celle insanları kabilelere, milletlere ayırdı. Birbirleriyle neyini sağladı? Tanışmasını, ülfetini sağladı. Hal böyle olunca Peygamber aleyhissalatü vesselam hem peygamberi olması vasfıyla Allah'ın hem de getirmiş olduğu din <gülüyor> yönüyle bütün insanların neyi? Peygamberi. Bütün insanların neyi? Peygamberi. İnsanların hepsine birden ne yapıldı? Peygamber olarak gönderildi. Yani Yahudiler gibi işte Samiri ırkının bir peygamberi Değil. Bütün insanların peygamberi. O bakımdan hal böyle olunca da bütün insanların peygamberi olan Peygamber Aleyhisselatu Vesselam dini bütün insanlara ne yapmış oldu? Getirmiş oldu, sunuş oldu. Yani e, Müslümanlar içinde ta Amerika kıtasından tutun da Çin'e kadar, işte yukarıda Sibirya'dan tutun da Avustralya'ya kadar pek çok ırka mevzu neler var? İnsanlar var. Yani arabı var, Türk'ü var, Çerkezi var, Endonezyalısı var, Malezyalısı var, Kanadalısı var, Tatarı var, Özbek'i var, Arnavut'u var, Boşnağı var vesaire vesaire. Bunların hepsi Allah Azze ve Celle'nin dinine ne yapmış, girmiş, bu dini ne yapmış, kabul etmiş insanlar. Hal böyle olunca Müslüman kelimesi ya da Müslümanlar kelimesi bir bütünü ifade ediyor. Yani belli bir ırkı ifade etmiyor. Yani Türk Müslümanı işte... Türk'ün derdiyle ilgilenir. Arnavut Müslümanı Arnavut'un derdiyle ilgilenir. Arap Müslümanı Arap'ın derdiyle ilgilenir. Böyle bir şey yok. Biz hepimiz neyiz? Kardeşiz. Hepimiz Allah Azze ve Celle'nin dine neyiz? Mensubuz. Müslümanız müminiz. Hal böyle olunca Müslümanlar derdlerinde de müşteriktirler. Söyücülerinde Yani bugün Azerbaycan problemi bir Türk'ün problemi olduğu kadar Arap'ın da problemi. Filistin bir Arabın problemi olduğu kadar Türk'ün problemi. Çeçenistan bir Çeçenliğin problemi olduğu kadar Türk Türk'ün problemi. Afganistan bir Afganlının problemi olduğu kadar Türk'ün problemi. Yani burada bizim problemlerimiz müşterek. Kesinlikle bizim problemleri milletlerin sırtlarına ne yapamayız? Yıkamayız. Böyle bir şey yok. Bizim dinimiz bunu ne yapıyor? Kabul etmiyor asla. O bakımdan Müslümanların Dertleriyle dertlenmek umumen bütün Müslümanların vazifesi. Kaldı ki Müslümanların hak olanı, Müslümanların hakkı temsil edeni, Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın ve selef-i salihinin yolunda olanı temsil edeni nedir? Ehsunü'l-Cemaat. O bakımda Ehsunü'l-Cemaat Müslümanların bütün işlerine ne yapar? Önem gösterir. Kendi beldesinden başlar, bütün beldelere doğru ne yapar? Sirayet ettirir. Yani yeri geldiğinde zekatı akrabasına verir ama yeri geldiğinde Pakistan'daki o dertle ne yapar? Dertlenir. Der ki amcaoğluna bak bu sene sana zekatı veremeyeceğim. Niye? Çünkü bu zamana kadar sana vermişti. El akrab bir -Akrab. Niye? Çünkü oradaki insanların kafasını sokacakları neyi yok? Evleri dahi yok. Ocaklarında pişirebilecekleri açları dahi yok. Yani netice itibariyle ehl-i sünnet vel cemaat Yeri geldiğinde, yeri geldiğinde kendi koymuş olduğu kaideyi bile ne yapar? Diğer bir kaideyle bozar. Çünkü neden? Ha, maslahat dediğimiz, masalih mursale dediğimiz yani ümmetin genelini ne yapan? ilgilendiren menfaatler dediğimiz hususlar vardır ki o zaman o kaideler ne yapar? Ferdi kaideleri bozar, genel kaydeler işletir. Ha, ne demek? Bu yani şu şu demek. Ehl-i sünnet ve cemaat Müslümanların dertleriyle ilgilenir. Müslümanların dertlerine direkt nedir? Mütedahildir. Böyle olmalıdır. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize bunu öğretti. Madem ki biz hepimiz neyiz? Kardeşleriz. Erkeğiyle, kadınıyla. Hepimiz neyiz? Velileriz, dostuz. Hepimiz neyiz? Allah'ın dostlarıyız. O halde Allah'ın ve Resulü'nün bizden istediğini ne yapmamız lazım? Yerini getirmemiz lazım. İnne ma ve yukumullah ve rasuluhu vellezine amenuhu Değil mi? Sizin dostlarınız ancak kimler? Allah, Resulü ve iman edenler. Biz hepimiz dostuz. İman edenin Türkü, arabı Acemi olmaz. Kim iman etmişse? O mü'mindir, Müslümandır. Hal böyle olunca sahabeye bakın, iman etmemiş babasıyla savaştı. İman etmemiş kardeşiyle savaştı. Yeri geldi iman etmemiş babasının boynunu vurdu. Yeri geldi iman etmemiş kardeşinin ne yaptı? boynunu vurdu değil mi? Bizim için akrabalık bağları çok önemli. Çok çok önemli. Müminse çok önemli. Çünkü niye? Akrabalık bağı imanın neyi? Temsilcisi. Akrabalık bağı takva'nın temsilcisi. Akrabalık bağı ömrün uzatılmasının bile temsilcisi. Ama neyle sınırlı arkadaşlar? İmanla sınırlı. İmanla. Yani i̇mansız akrabaya akrabalık bağı güdülmez değil. O bayri bir olay. Ömrün mü yapaylı? yani demek istediğim şu. Mümin olduğu zaman, mümin olduğu zaman, Müslüman olduğu zaman kafir olan kardeşinden de kıymetli. Kafir olan oğlundan da kıymetli. Geri geldiğinde kafir olan oğlundan da daha kıymetli. Çünkü niye? Bizim için önemli olan her şey dönünce ne? İman bu arkadaşlar. İman bağ çok önemli. E hal böyle olunca nasıl olur da Ehl-i Sünnete mensup olan bir insan selam kendini bu meselelerden ne görür? Hali görür. Böyle bir şey mümkün değil. Şimdi tevhid ehli olacaksın, tevhid ehli olacaksın, tevhid ehli, dikkat edin bu cümleye. Tevhid ehli olacaksın, kendini muvahit göreceksin, yeri geldiğinde Selefi Salih'ine mensup bir insan olarak göreceksin. E ondan sonra ya bana ne Çeşenistan'dan onlar Şafi Eş'ari. Bana onlar Bana ne Filistin'deki ya da Gazze'deki insanlardan e onlar ney Şafi Eş'ari diyorlar. Öyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Biz bunu ne Kur'an'da ne sünnetlerde de alimlerimizde görmedik. Biz öyle olduğu zaman dördümüz birden, dört mezhep mensubu birden, ehli sünneti genel olarak ne yapan, temsil eden dört mezhep mensubu birden ayağa kalkarız. Bütün aramızdaki neleri? İhtilafları unuturuz. Gazze'de bizim Müslüman kardeşlerimizi katledecekler. E, bunların başında Hamas var. E, Hamas da İran'a sırtını dayadı, ayağında ihmana dayadı. E ne? Bunlarla ilgilenmeyelim. Bunların derdiyle dertlenmeyelim ve ne yapalım? Broşür bastıralım. E bunların ne olduğunu ispatlamak için bir de bedava dağıtalım. Böyle bir şey yok. Bunu yapan adam insafsız adam. Bunu yapan adam adil bir adam değil. Bunu yapan adam yeri geldiğinde hain bir adam. Böyle bir şey yok. Biz akide namına söyleyeceklerimizi söyleriz. Herkesin hatasını söylemekle mükellefiz. Necmi Hoca'nın hatası varsa Necmi Hoca'nın hatası şudur. Osman'ın hatası varsa Osman'ın hatası şudur. Ama bunu yeri geldiğinde söyleriz. Lazım olduğu anda söyleriz. Ama Osman'ın başına bir şey geldiğinde Necmi Hoca'nın ayakta durabilmesi lazım. Öyle şey olur mu? Yani Gazze'de bizim kardeşlerimiz öldürülürken neymiş? Başlarındaki idarecilerinden dolayı onları biz ne yapacağız? Desteksiz bırakacağız. Hayır, öyle bir şey yok. Öyle bir şey biz öğrenmedik. Bunu yapan adam insafsız, adil adam. Yani bakın başımdan geçen bir olayı anlatayım ben size. Ben bunu yaşadım arkadaşlar. Yani konusu geldiği için anlatıyorum. Ben Medine'de öğrenciyken o dönemde Bosna'da savaş var. Müslümanları kıtır kıtır kesiyorlar. Kıtır kıtır. Ha. O ara katliamlar oluyor muhtelif şehirlerde. Akide dersindeyiz. Ahili hocamız Selefin akidesini öğreten Muahid ve çok muhterem bir zat. Sınıfta da en yakın Bosna'ya ben varım iki Türk biz. necim dedi. Son durumlar ne? Müslümanların derdi ne neden bir hocam? Derse girmeden önce hamdele ve selve sonra yani e, ondan önce de çok büyük katliamlar oldu biliyorsunuz yani. 500 bin insan öldü. Kolay bir olay değil mi? Yarın milyon insan arkadaşlar, yarın milyon. Türkiye'de büyük şehir nüfusudur bu bazı yerlerde. Ha. Dedi ki nedir durum? Ben de dedim böyle böyle. Kendini teyhid gören, kendini muvahhit gören bir adam ayağa kalktı. Nedir biliyor musun? Şeyh kalli yaktilunehum leennehum ahnaf. Şeyh dedi bırak onları öldürsünler, onlar Hanefi. Yani Tevhid ehli bir insana bu yakışır mı? Tabii ondan sonra ben yapacağımı yaptım da orasını şey geçeyim. He. Pas geçeyim. Söylemeyeyim. Sonra birileri yanlış anlarlar. He. Yani böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey. Önce tepkiyi ben gösterdim sonra şeyh gösterdi zaten. He. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bunu muvahhitlikle bunu tevhid ehli olmakla bir insan nasıl bağdaştırabilir ya? Yani bunu yapan insanın imanı bunu söyleyen insanın imanı hangi mizanla ölçülmeli? Böyle bir şey olamaz. Bugün Pakistan'daki sel felaketi bizim felaketimiz öyle şey olur mu? Onlar bizim kardeşlerimiz. Hepimiz Müslümanız. Müminiz. Allah'ın dinine iman ettik. Olabilir. Menheşlerimiz farklı olabilir. Yöntemlerimiz farklı olabilir. Peşinden gittiğimiz imamlar farklı olabilir. Ama biz ehl sünnet ve cemaate temsil ediyoruz. Böyle bir şey yok. Olamaz böyle bir şey. Filistin bizim için neyse Pakistan o. Arnavutluk neyse. Çeçenistan o. Böyle bir şey yok. Böyle bir ayrım yok. Ne demek bu? Bu şu demek. İşte Müslüman, Müslümanın derdiyle dertlenir. Siz bunu yakın arkadaşınız olarak görmeyin. Genel olarak görün. Çünkü biz Müslümanlar Türklerden ibaret değiliz. Dünyada bir milyara yakın Müslüman var. Belki daha fazla. Hepimiz Müslümanız. Biz yeri geldiğinde tek ses olabilmeliyiz bunu sağlayabilmeliyiz ha, bu ne demek bu şu demek bu şu demek biz birbirlerimizin dertleriyle dertleneceğiz ha, biz bunu ne yapacağız ama en yakından en uzağa doğru tabi ne yapacağız işleteceğiz önce yakın akrabalarımız sonra uzak akrabalarımız komşularımız ilçedaşlarımız şehirdaşlarımız ülkedaşlarımız ve gidecek bu yayılacak ama yeri geldiğinde yeri geldiğinde tersine dönecek bakın bu çok önemli ne demek geri geldiğinde tersine dönecek? Yeri geldiğinde işte akrabanı bırakıp en uzağda ne yapacaksın? Ulaşacaksın. Çünkü önemli olma, ihtiyaç sahibi olma, muhtaç olma, mutlar olma. Tevhid ehli budur arkadaşlar. Tevi ehli budur. Bunun gayri tevhid tehli değildir. Bunun gayri fitne ehlidir. Bunun gayri ihtilaf ehlidir. Bunun gayri iftirak ehlidir. O arkadaşları telin edin, kınayı kim bunu yapıyorsa, bunu tevhid ehline mal ediyorsa o adamın selefilikten ya da Tevhid ehli olmaktan nasibi asla yoktur. Kesinlikle. Böyle bir şey yok. Zorunluluk hallerinde, musibet hallerinde, afakı ya da arizi musibetler halinde ne olursa olsun. Müslümanlar menece bakmaz. Böyle bir şey yok. Bunu yapan adam aklıyla yapmıyor, nefsiyle yapıyor bunu. Bunu yapan adam Kalbiyle yapmıyor, nefsiyle yapıyor, hevasıyla yapıyor. Böyle bir şey yok. Onun için he, çok güzel bir başlık koymuş müellif. Ne diyor? Müslümanlar birbirlerinin işleriyle ne yaparlar arkadaşlar? İlgilenirler, istisnasız. Neden? Madem ki Allah bizi müminler ve müminat olarak yarattı, hepimiz birbirine neyiz? Dostuyuz. Mümin emriyle, işiyle ilgilenmeyen, bizden değildir diyen Peygamber aleyhissalatü vesselamın neyiz? Ümmetiyiz. Ümmetiyiz. Bizim dertlerimiz de müşterek, sey de müşterek. Bunu bileceğiz. Ve Ehli Sünnet bunun temsilcisi. Ehli Sünnet derken tevhid ehlinin özellikle kast ediyorum. Bakın özellikle. Temsilci söyle şey olur mu? Bunun ötesi yok. Ha yani bunun ötesini yapanlar İslam'a davet edenler ya da tevhide davet edenler değil, fırkalara davet edenler, kendi menheçlerine davet edenler, kendi akidelerine davet edenlerdir. Bunu da böyle bileceğiz. Evet, oku şimdi. Mümin erkeklerle, mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir Tövbe yetmiş bir ayeti ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dostluk ve sevgide müminlerin misali tıpkı bir vücudun misali gibi O vücuttan bir uzuv rahatsızlandığında vücudun kalan kısmı da ateşlenmek ve uykusuzluk da ona ortak olur Şimdi e, tamam diyor hocam bu hadise alıyoruz diyor. Allah razı. Ama diyor bak diyor işte diyor müminlerin misali diyor onlar mümin değil ki. Yani bu derece arkadaşlar telaffuz edebilenler var bunu maalesef. Var yok değil. Tamam diyor yani ben bu hadisi almam mı diyor Buhari Müstümaler Ra's. Başımın gözümün üstüne ama onlar mümin değil ki diyor. Arkadaşlar biz hep söylemiyor muyuz? Akide derslerinde üzerine basa basa söylemiyor muyuz? Cehalet, mazeret olduğu gibi tevil de nedir? Mazerettir. Tekfirin önündeki en büyük engellerden bir tanesidir. Hep bunu söylüyoruz. Bunu söyleyen adama şunu söylemek lazım. Hafız İbn Hacer hayatta olsaydı, Gazze'de yaşasaydı ki o bölgenin insanı. Yani sen Hafız İbni Hacer'den dahil mi yardımını esirgiyecektin. <gülüyor> ne diyecek? Çok enteresan değil mi? O bölgenin insanı, Firuz Abadi hayatta olsaydı. Hafız bin Hacer'in hocası. Yani ondan o yardımı sen esirgeyecek miydin? İmam Ebu Hanife hayatta olsaydı Bağdat'ta. O yardımı ondan esirgeyecek miydin? İmam Şafii hayatta olsaydı Mısır'da ondan o yardımı esir, esir, esirgeyecek miydin? Böyle bir şey olabilir mi? Ne Yani bunlar insafsız sözler. İnsafsız hükümler. Evet. Mümin, mümin için tıpkı bir kısmı bir kısmını takviye eden bina gibidir. Parmaklarını birbirine kenetler. Sözünü hareketle yapar. Başka bir bak geçirme. Evet, geç geç. Müslümanların kelimesini hak üzere birleştirmeye olan hırsları bağlı. Bakın, Müslümanların kelimesini birleştirme diye bizim bir şeyimiz yok. Hedefimiz yok. Müslümanların kelimesini birleştirme diye bir hedefimiz yok. Yani Müslümanların kelimesini ne üzere birleştirme? Hak üzere birleştirme diye bir hedefimiz var. He, i̇şte eğer biz Müslümanların kelimesini hak üzere birleştirme hedefinden şaşmışsak problem var. Yoksa eğer biz Müslümanların kelimesini hak üzere birleştirme misyonunu üzerimize almış, bunun için ne yapıyorsak çalışıyorsak, yani insanları tevhide davet ediyorsak. Şimdi bakın arkadaşlar, davet merhalesi apayrı bir olaydır. nevazilin indiği merhale apayrı bir olaydır. Yani ne demek? Siz yanınızdaki adamı, yanınızdaki adamı, yanınızdaki adamı, eşari adamı, komşunuzu bırakın siz uzaktaki bir adamı, komşunuzu, eşari adamı ne yaparsınız? Tevhide davet edersiniz. Doğru akideye davet edersiniz. Doğru meneci davet edersiniz. Bu apayrı bir olay. Ama deprem olduğunda ya da sel bastığında ya da hastalandığında dikkat edin arkadaşlar ilk elinden tutan da siz olursunuz. Yani davetle bu nevazil dediğimiz, masayip dediğimiz o musibetleri ne yapmamak lazım? Karıştırmamak lazım. O ayrı bir olay. Yani bugün, bugün sen, sen bu akidenle o adamı davet edersin. O ayrı bir olay. Ama aç kaldığında, açıkta kaldığında, hasta olduğunda, muhtaç olduğunda ilk da sen olursun. Bunları birbirle karıştırmamak lazım. Biz herkesi, herkesi, herkesi bizim muarızımız... Ve bid'atine davet eden davetçiler ya da bid'atine davet eden ilim adamı olarak görürsek çok büyük problemler yaşarız. Biz kelimemizi hak üzere birleştirme gayesindeyiz. Ancak bunu yaparken davet ile nevazil dediğimiz, masayip dediğimiz o merhaleyi birbirinden ne yaparız? Ayırırız arkadaşlar. Bunlar farklı şeyler. Bunlar çok çok farklı şeyler. Çok çok farklı şeyler. Ne demek bu? hak üzere birleştirme, Kur'an ve sünnet üzere birleştirme. Kur'an ve sünnetin davet ettiği şey üzere birleştirme. Yani oradan buradan bir şeyler almadan. Kur'an ve sünnet, açıkça <gülüyor> Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnetin yöntemini, selefin yöntemiyle ne yaparız? Alırız. İnsanları onun üzerine ne yaparız? Davet ederiz. O yöntem üzere birleştirmeye davet ederiz. Bizim gayemiz bu. Ama neta iç kimden? Allah'tan. İnneke la tehdi men ahbet. Ve lakinne yehdi men yeşa. Ki yani biliyorsunuz inneke le tehdi ila sıratın müstakim diyor ayeti kerimede. Ne demek bu ya? Hem bir ayette diyecek ki sen istediğine hidayet veremezsin. Diğer bir ayette de muhakkak sen dost doğru bir yol üzerine ne yaparsın insanları? Hidayetlendirirsin. Ne var arada? Tezat var değil mi? Tezat var. Yok tezat. Bir tanesi Hidayet ne? İrşat. Diğeri ne? Hidayet. Tevfik. Karıştırmamak lazım. Muhakkak ki sen insanları ne yaparsın? Dost doğru yola iletirsin ayeti. İrşadla alakalı bir olay. Kimse diyebilir mi? Peygamberin yolu yolu değildir. Peygamberin yolu yanlıştır. Ama iş tevfike gelince, yani ne demek Tevfik iman edip etmemeye ya da gerçekten doğru yolda olup olmamaya gelince o bizim elimizde değil. Çünkü peygamberin elinde de değil. Kimin elinde? Allah'ın elinde. Allah birine hidayet verirse kimse onu ne yapamaz? Saptıramaz. Birini de zaten ona kimse hidayet veremez. O bakımdan biz hak üzere ne yaparız? Müminlerin, Müslümanların kelimesini cem etmeye uğraşırız. Ama bunu yaparken de eğer katı kalpli katı yürekli olsaydın etrafından dağılıp giderlerdi. Ayetini unutmayız. Hikmetle, güzel öğütle Allah'ın yoluna ne yaparız? Davet ederiz. Bunları da unutmayız asla. Hz. Musa'ya dediği gibi leyyin söz söyleriz. Galizlik yok. Şeditlik yok. Kim şedittikten istifade etmiş? Kim galizlikten istifade etmiş Allah aşkına? Kim? Kim? Sen daha davetinin bidayetine, mebdeine. He, şirki küfrü bilate oturtursan nereye varırsın ki? Hiçbir yere varamazsın. Varacağın yer nedir biliyor musun? Tekfir çukuru. Huruç çukuru. Ehli sünnet değil o. Evet, o. Müslümanların kelimesine hak üzere birleştirme yalanı sarabağ. Ehli sünnet birliğin rahmet, ayrılığın azap olduğunu bildiği için Müslümanların birliği, işlerini düzene koyma, kelimelerini hat üzerinde toplama ve onların arasındaki niza ve ayrılık sebeplerini izale etme hususunda son derece hırslıdırlar. Çünkü Allah Azze ve Celle birleşmeyi emretmiş, ayrılığı ise yasaklamıştır. Ditekim Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Allah'tan ona yaraşıp bir içinde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Allah'ın ipine topluca sarılın ve ayrılığa düşmeyin. Aleyhman yüzyıldır. En üstünlük dışındakiler ise Müslümanların arasını ayırmak için koştururlar. Müslümanların safları arasında ayrılık tohumları ekerler. En ufak hadisede onların arasında bölücülük yaparlar. Onların, Onları gruplara ayırıp bir kısmını diğer bir kısma karşı kışkırtırlar. Bazılarını kullanarak diğerlerini aldatırlar. Yani Şeyhülislam Ütemiyye'ye bakın. Hayatı tevhid mücadelesiyle geçmiş. Yani bugün tevhid mücadelesine bir örnek verin desek, herhalde Şeyhülislam Ütemiyye örneklerden bir tanesidir, değil mi? Bakın Şeyhülislam Ütemiyye'ye. Moğollar Müslümanların üzerine geçerken, Moğollar Bağdat'ı orayı burayı yakarken ne yapmış? Kılıcını kuşanmış, değil mi? Şam halkını müdafaa etmiş. E Şam halkı hepsi değil miydi? Şu eşarit. Mardin'ler Harman'lara kadar gelmiş. Yani bakın işte nevazim dediğimiz, masayip dediğimiz anları neyle karıştırmayacağız? İlmi mücadeleyle, ilmi münakaşı ortamıyla ne yapmayacağız? Karıştırmayız O farklı bir olay. He. O bakımdan yani biz Müslümanların kelimesini hak üzere toplamaya gayret edeceğiz. İlmimizin ana hedefi, davetimizin ana hedefi bu olacak. Ama bunu yaparken yapıp yap, yap, yapmayacağız, yıkmayacağız. Kırmayacağız. En güzel şekilde yapacağız ki bunu bir sonraki bab ne yapıyor zaten? Tekmin ediyor. Güzel ahlak sahibi olarak yapacağız bunu. Güzel ahlak sahibi olarak. Çok önemli. Allah Meclislerle karşı erikleri destekleniyor. Elbette. Elbette. O farklı bir olay tabi. Orada maslahat da var. Ahlakın yanında maslahat da var. He, Rum suresi onun için güzel bir örnektir. He, i̇şte bir sonraki bab onun için neyi almış? Ee, güzel ahlak. Evet. Oku. Güzel ahlak bağlı. En müsünnet ve cemaat, insanların en güzel ahlaka sahip olanları, en yumuşak huyluları, en hoşgörü ve tevazu sahipleri ve insanları ahlakı yüce değerlerine ve güzel ameller işlemeye davette insanların en hırslıdırlar. Kimse, kimse şunu diyemez mesela, müşrikler ahlaksızdı tamamen. Hayır. Eğer öyle olsaydı, Peygamber aleyhissalatü vesselam ben o mekarimi mevcut olan mekarimi daha da ne yapma yükseltmeye gönderildim memur edildim He. ne yapmazdı? demezdi. Onların içinde de çok güzel huylar vardı. He. Yani onu bile itiraf ediyoruz. Cömertlikte mi? Yani bugünün Müslümanlarından belki de iyi giler. Cömertlikte, Kerem'de. Yine eğer emanla bir adam onlara sığınmışsa, düşmanın adamı bile olsa, bütün kabile yok edilse o adamı teslim etmezlerdi. Öyleydiler. Ama kötü yanları da vardı. Kadınları alıp ne yaparlardı? Meto olarak satarlardı. Kötü yanları da vardı. He. Bir ne yaptı? O iyi yanları İslam ne yaptı? Daha da iyi seviyeye çıkardı. He. Güzel ahlak çok önemli. Bakın iman ve haya, yani haya dediğimiz o şey ahlak birbirine ne yapılmıştır arkadaşlar? girdirilmiştir İç içedir. Onlardan biri kaldırıldı mı diğeri de ne yapar? Gider. Ehl-i sünnete bakın, alimlere şöyle bir bakın, bakın. Hepsi haya abidesi, ahlak abidesi. Hepsine şöyle bir bakın, ne eksiklik göreceksiniz? Kuvulma vasfından doğan, tereddüt eksiklikler var ama kasıt yok, art niyet yok. Bu çok önemli. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakına bakın, sahabenin ahlakına bakın, tabi'nin ahlakına bakın, etba tabi'nin ahlakına bakın, daha sonra gelen imamların ahlakına bakın. Hepsi ahlak sahibi insanlar. Çok önemli. Yani tevhid, her şeyin başı olduğu kadar, her şeyin sonu da olur arkadaşlar. Ne demek bu cümle? Tevhid, her şeyin başı olduğu kadar sonu da olur. Eğer tevhidin içinde ahlak olmazsa, tevhidin içinde haya olmazsa o tevhid insanı cehenneme götürür. Çünkü hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Çok önemli. Çok çok önemli. Onun için Şeyh Al-Ben Rahmetullahi Aleyh et terbiye ve tasfiye diye üstüne basa basa 50 yıllık ilmi hayatı boyunca ne yaptı? Uğraş gösterdi. Et terbiye ve tasfiye. Sadece tasfiye yok. Sadece şu şirk, şirktir şu küfürdür, şu bid'attir, şu hurafettir yok aynı zamanda ahlak var ahlak ahlaklandırma çok önemli yani şu hurafedir diyen şu şiddir diyen, şu bid'attir diyen acaba soruyorum kaç pazartesi perşembe orucu tuttu kaç teheccüb namazına kalktı hiç bunları soruyor muyuz kendimize hani biz birilerini tenkit ediyoruz ne diyoruz işte bak pazartesi perşembe oruçları var e başka işte gece teheccüde koyuyorlar yani işte tehdit ediyoruz yeri geldiğinde İyi de, yani nasibin de senin yani teheccüd onun malı mı pazartesi perşembe orucu onun malı mı yok Ekim'in malı bu İmam Ahmet'in malı Süfyan Sevri'nin malı İmam Şafii'nin malı e sen niye İmam Ahmet gibi olmuyorsun teykit ettiğinde, ya hocam onların akidesi bozul yani akidesi bozuk olabilir senin akiden tam peki akidenin tam olması yeterli mi? ahlak nerede? ahlakı kazanabilme, zühtü verayı kazanabilme nasıl olacak? bu kitapları kim yazmış? Zühd kitaplarını veray kitaplarını kim yazmış? ahlakı mübarek kimden? veki bil cerrah kimden? kimden? İmam Ahmet kimden? Ya çok önemli. Okuyacağız. Tevhid kitabı okuduğumuz kadar ahlak kitabı da okuyacağız. Ne yapmışlar işte? İlmi kısımlara ayırmışlar. Bakın çok enteresan bir olay arkadaşlar. Burada bile bir desise var. İlmi kısımlara ayırmışlar. İşte ne demişler? Tefsir ilmi demişler. Fıkıh ilmi demişler. Hadis ilmi demişler. İlahiattaki taksimattan bahsediyorum özellikle. Başka bir de kelam işte akide dediğimiz olay. Kelam demek doğru değildi hani. Onların neyle? Ağzıyla konuşalım. Kelam ilmi demişler. bilene de ne demişler biliyor musun? Tasavvuf ilmi. Beş. Kur'an, tefsir diyoruz. Hadis, fıkıh, kelam, tasavvuf. Peki yani e, tefsirin ne olduğunu ne biliriz biliyorsunuz. Cahil bir adama bile sonsan az çok tahmin eder. E, hadisin ne olduğunu az çok tahmin eder. Fıkıhın ne olduğunu tahmin eder. Kelamı belki tahmin edemez. Akide falan dersen anlar iman iman deyince. E, tasavvuf nedir? Doğru düz bir tarif yapamaz. Ama o tasavvufu hangi bende koymuşlardı biliyor musunuz? Ahlak. Ahlak. Ya arkadaşlar, yeryüzünde siz tefsir biliyor musunuz ahlaksız? Yani siz ahlakı tefsirden nasıl ayırırsınız? Hadis biliyor musunuz ahlaksız? Fıkıh biliyor musunuz ahlaksız? Tevhidil biliyor musunuz ahlaksız? Mustana bu, muhtara. Sonradan çıkarılmış bu. Böyle bir şey yok. Hangi ayet zühtü emretmiyor? Hangi ayet takvayı emretmiyor? Hangi hadis takvayı emretmiyor, zühtü emretmiyor? Bana bir tane örnek gösterin. Hangi fıkıh takvayı zühtü emretmiyor? Hangi akide takvayı zühtü emretmiyor? Arkadaşlar böyle bir şey mümkün değil. Ama niye biliyor musunuz? Biz sahiplenmeyince birileri bunu sahiplenmeye katmışlar. İşte o sarıkla, ucu cübbeyle, o sakalla, o gece namazlarıyla, tesbih namazlarıyla... İşte pazartesi, perşembe, ayın ortası, başı, sonu vesaire oruçlarla insanlar tarafından hüsnü kabule mazhar olmuşlar. Çünkü niye? Bu tür ibadetler insanın suretini ne yapar? Değiştirir arkadaşlar. Suretini değiştirir. Ama biz nasıl bir surete kavuşmuşuz genel itibarıyla? Her şeye bid'at diyen, her şeye şirk diyen, her şeye küfür diyen, her şeye hurafe diyen ama yeri geldiğinde bu tür ibadatı önemsemeyen yeri geldiğinde züht olmuş yani. yani onu okuyacaksın boşver usulü selase sana yetmiyor mu kitabı tevri sana yetmiyor mu diyen insanlar olmuştur. Kaç tanemiz Riyazu Salihini okumuş arkadaşlar başından sonra? Kaç tanemiz? Bizim tanıdığımız bütün meşayih Riyazu Salihini okutmuştur. Kaç tanemiz Riyazu Salihini okuduk? Neden okumuyoruz? Yani İmam Nevevi'nin Riyazu Salihini bizim malımız değil mi? Kaç tanemiz İmam Mahmud'un zühtünü okuduk arkadaşlar? Çok önemli, çok çok önemli bunlar. Çok çok önemli. Yani biz sadece akideyle ve sadece akşamla alakalı rivayetlerle mi mesulüz? Bunlardan mı mesulüz? Sadece sorumlu olduğumuz bunlar mı? Hayır. Asla. Kat'a. Öyle şey olur mu? İmanı, hayası olmayanın imanı yoktur diyen peygamberin ümmetiyiz biz. Hayası olmayanın imanı yoktur diyen hayası olmayanın imanı yoktur. Bakın arkadaşlar, aynı hadis içinde geçiyor. Ben hep vurgulayarak söylüyorum. Heh, bunu vurgulayarak söylüyorum. Bakın aynı hadis içinde geliyor. Hasan senette de gelmiştir. Şey Albayne bunun üzerinde çok durur. Namazı olmayanın imanı yoktur. Riyası olanın imanı yoktur. Hayası olmayanın imanı yoktur. Aynı hadis içinde geliyor bu üç cümle. Yani sen namazı olmayanın imanı yoktur'a böyle yapışacaksın ama hayası olmayanın imanı yoktur'a hiç yapışmayacaksın. Bunlar hapa ayrı şeyler. Hapa ayrı şeyler bunlar. O bakımdan çok önemli. Ahlak bendi çok önemli. Çok çok önemli arkadaşlar. Ahlakı takviye etme, ahlakı güçlendirme, hayayı zirveye ulaştırma. Selef öyle nesiller yetiştirdi ki arkadaşlar, yolda giderken teenniyle giden, yolda giderken kafasını yerden kaldırmayan, bugün böyle biri yürüldü mü? Sofi diyoruz biz ona. Bunlar yanlış şeyler. Yanlış şeyler. Öyle değil. Bunlar bizim kendi insanlarımız, bunlar bizim kendi ulemamız arkadaşlar. Selef öyle insanlar yetiştirdi ki, talebe 10 yıl hocasına talebelik yapmıştır. 10 yıl içinde belki hocasının yüzüne bir veya iki kere bakabilmiştir. Hacı fadadiye işlerken bunları ne yaptık? Aldık. Çok önemli arkadaşlar. Ahlak çok önemli. Ahlaksız hiçbir şey olmaz. Ahlaksız hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Hiçbir şey olmaz. Şeyh Halbani bizim için bu hususta örnek olsun. Hayatını bu iki kelime üzerinde et terbiye ve tasfiye sadece tasfiye değil terbiye terbiye dediğimiz eğitim, eğitim ahlakı yaşayışı her şeyi içine alır. O bakımdan yani Ehl-i vel cemaat, ahlakı en güzel olan nelerdir insanlardır? İmam Ahmetler, İmam Şafi'ler, İmam Malikler, bunların hepsi İmam Ebu Hanifeler, Süfyan Sevriler, Yahya İbni Mahinler, Buhariler, Ebu Davutlar, Tirmiziler, İbni Teymiyeler, İbni Kayımlar, Zehebiler, Albenler, İbni Huseyminler, Şeyh Binbazlar, bunlar ahlakı en güzel olan insanlar, Bazılarını yaşadık, gördük, bazılarını okuyoruz. O bakımdan ahlak çok önemli. Çok çok önemli. Ahlakımızı ziyadeleştirecek her şeyi yapmakla mükellefiz arkadaşlar. Her şeyi. Her şeyi yapmakla mükellefiz. Hangi şey ahlakımızı ziyadeleştiriyorsa, hangi şey ahlakımızı güzelleştiriyorsa onu yapmakla mükellefiz. Okumaksa okuyacağız. Öğrenmekse öğreneceğiz. Örnek almaksa Örnek alacağız çok önemli. Bunları bir tarafı atamayız, ihmal edemeyiz. Ettiğimiz an sadece tevhit etmiyoruz. La ilahe illallah ahlak demektir belki. Muhammed Resulullah ahlak demektir. Yani Ayşe anamızın desturunu unutmayalım. Yani ona ona peygamber Efendimiz Sallallahu ahlakını soruyorlar, değil mi? Ahlakını soruyorlar. Ahlakı neydi diyor? Kur'an'ın kendisiydi. Çünkü Kur'an diyor ki ey Muhammed muhakkak ki sen çok büyük bir ahlak üzeresin. Çok önemli bu. Ahlakı Kur'an. Yani Ayşe anamız başka bir cevap vermeyi uygun görmüyor. Yani neyi anlatayım diyor. Yani benden ferdi olaylar mı istiyorsunuz? Ahlakını gösteren. Anlatmak hafı hayatımız yetmez. Hayatımız yetmez. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın ahlaki vasıflarını anlatmaya kalksak hayatımız yetmez. Her an ahlak. Çünkü o duruşuyla da ahlak abidesi. Yani siz bırakın konuşması, yürümesi, duruşu. Durması, oturması bile, gülmesi, tebessüm etmesi her şey. Ama biz neye bakıyoruz? Kur'an ve sünnete bakıyoruz. Ahkam hadislerine isim sıfat ayet ve hadislerine önem verdiğimiz kadar, ahkamla alakalı ayet ve hadislerine önem verdiğimiz kadar hüsnü sıra ve sülükle alakalı sülük Şimdi süluk kelimesini duyunca seyri süluk ya bu bizim tarik olur mu ya? Süluk ahlak demek. Men seleke tarii kan yelpemisubhi ilallah. Bak seleke süluk peygamber kullanmıştı Hz. Vesselam. Süluk ahlak demek ki. E şimdi seyri süluk demişler adamlar. Kendi vasıflı bunlar bizim. Biz bunlara sahip çıkacağız. Yani onlar bunu aldı diye. Yani şimdi birileri elü sünneti sahiplenseler biz azımlar diyecek elü sünnet kelimesini almayacağız mı? Biz azınlığa düştük diyelim. Yani, yani o kelimeden feragat edip başka bir kelimeyle mi kendimizi ibraz edeceğiz? Başka bir vasıfla, başka bir isimle mi kendimizi ibraz edeceğiz? Hayır öyle bir şey yok. Onlar bizim kendi malımız arkadaşlar. Kendi malzememiz. Bunu unutmayacağız. Evet. Güzel ahlak. En üstünden ben insanların en güzel ahlaka sahip olanları, en yumuşak huyluları, en hoşgörü ve tevazu sahipleri, ve insanları ahlakı yüce değerlerine ve güzel ameller işlemeye davette insanların en hırslılarıdır. Onlar iman bakımından insanların en mükemmelini, ahlak bakımından en güzel olanı olduğuna inanırlar. Bu sebeple sıla-i rahimi kesene gitmeye, vermeyene vermeye, zulmediğini affetmeye davet etmişler. Anaya babaya itaati, akrabalık haklarını gözetmeyi, güzel komşuluk yapmayı... Yetimlere, fakirlere, yolda kalmışlara, ihsanı ve kölelere iyi davranmayı emretmişler. Övünmeyi, kibri, azgınlığı, haklı ya da haksız olarak insanlar, insanlar, karşı, insanlara karşı küstahlık yapmayı yasaklamışlardır. Onlar yüce değerleri emreden, <gülüyor> bayağılık ve alçaklığı yasaklarlar. Evet, yiyecek bir şey Bir sonraki bak. Ufku geniş olmak bağlı. Onlar insanlar arasında ufku en geniş ve en ileri görüşlü. Hilafta başı en rahat, özürü en çabuk kabul edenlerdir. Neden? Neden arkadaşlar? Yani neden Ehl-i Sünnet ve El-Cemaat'in ufku geniştir? Çünkü esasları, usulleri nedir? Sahihtir, güçlüdür de ondan. Bu bir. İkincisi, Allah Azze ve Celle'nin onlara vermiş olduğu ne vardır? Feraset vardır, feraset. Olaylara ferasetle bakarlar ve aynı delikten iki kere ne yapmazlar? Isırılmazlar. Ufku geniş. Ne demek ufku geniş? Bizim emellerimiz kısa olmalıdır, uzun olmamalıdır. Bakın emellerimiz kısa olmalıdır, uzun olmamalıdır. Ama ufkumuz geniş olmalıdır. Yani ne demek ufkumuz geniş olmalıdır? Yani bir fütuhatı düşünün fütuhatı. Kim derdi ki Mekke'de çıkan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti Viyana'ya ulaşacak. Viyana, Viyana. Kim derdi ki Çin'e ulaşacak. Ama ufuk geniş. İnanmışlar bu olacak. İlahi kelimetullah. Ulaştırılacak. Ama Arap ulaştıracak. Ama Acem ulaştıracak. Ulaştıracak. Düşünün yani sahabe Korosanlara kadar tabi daha yukarılara çıkmışlar. Osmanlı Viyanalara varmış. Osman'dan önce Afrikalar fethirli oradan Endülüs'e akınlar başlamış. Bir yandan Hindistan, bir yandan Çin, bir yandan Tataristan daha ta yukarılar. Neden? Neden? Çünkü bizim dinimiz bize ufku geniş olmayı öğretiyor. İlahi Kelimetullah için ufkun geniş olacak. Yani ne demek ufkun? Ben Allah'ın izniyle bu akideyi Amerikalıya da öğreteceğim. Bu akideyi Kanadalıya da öğreteceğim. Bunu söyleyebilmelisiniz. Buna göre plan ve proje geliştirilmesi. Ama ben Allah'ın izniyle yarın zengin olacağım yok. Yarın sağlıklı olacağım yok. Bu yok. Emel ayı şey. Tul emel caiz değil. Ama ufuk dediğimiz olay farklı. Yani fimatü umuhi bel var ya da ümmetin genelini ilgilendiren. Mesellerde ufukumuz geniş. Hiç kapılmak yok. Yani biz peygamberin ümmetiyiz, Kasr-ı fethedilecek diyor değil mi? Nedir o Kasr-ı işte? Roma'nın kendisi fethedilecek. Edilecek. Dün gelecek edilecek. Çünkü bize bu ufuk kim vermiş? Peygamber aleyhissalatü vesselam vermiş. İstanbul fethedilecek demiş, çıkmışlar fethetmişler. <gülüyor> Fethetmek için 10 küsü sefer düzenlemişler bildiğimiz ufuk geniş olacak ya bu ne demek işte davette de ufkumuz geniş olacak arkadaşlar bu çok önemli davette de ufkumuz geniş olacak ne demek davette ufkumuz geniş olacak ya bu tevhid buradakilerin bu derse gelenlerin ailesinin malı değil bütün ümmet ne demek bu yani ben çoluğuma çocuğuma öğreteceğim akrabamı öğreteceğim komşumu öğreteceğim ilçedaşımı öğreteceğim, şehirdaşımı öğreteceğim, hukumuz geliş. Öğreteceğiz. Ama bunu yaparken gücümüz yettiğince ne yapacağız? Gücümüz yettiğince. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz insanların en fasih. Başka? Allah'ın yardımına masas. Başka? Dinin doğrudan kendisine indiği insan. Hal böyleyken bile bütün müşrikleri ikna edememiş. Hatta öyle olmuş akrabasından bile küfürde yarış edenler çıkmış ve bundan dolayı ne yapmış? Üzülmüş. Ayet inmiş. Demiş ki küfürde yarış edenler seni üzmesin. Sen vekil değilsin. Sen hafiz değilsin. Sen musaitir değilsin. Sadece sen ne yaparsın? Tebliğ edersin, davet edersin. Ama davetli ufkun geniş olacak. E semer alamadın. E alamayabilirsin. Yani sen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gibi sana sahip çıkan sana yardım eden seni koruyan bir amcaya sahip miydin? Sahiptin de yaptın da onu davet edebildin mi? Bak amcası Ebu Talib Mekke'nin kadınları güler dedi. Gayret etti. Azmetti, cezmetti, kastetti ama olmadı. Olmadı. Olmadı. Olmayınca Olmuyor. Ama aynı peygamber aleyhissalatü vesselam bu dini öyle bir bıraktı ki yani onlarca, yüzlerce, binlerce müşrik ne yaptı? İman etti. Bunların içinde kabile reisleri var, ulular var. Onlarca, yüzlerce, binlerce Hristiyan ne yaptı? İman etti. İşte bu ufuk genişliği. Ufuk. Ha, bunu Tuğle-i Emel'le karıştırmayalım. ...buğri emelle karıştırmıyor. Evet, yok. Onlar... ...hakkı duymaktan... Bakıp ...usanmazlar. Onu kabul hususunda... ...göğüslerinde bir zorluk hissetmezler... ...ve hakka dönüp... ...onu almakta gönülsüzlük göstermezler. Sonra onlar... ...insanları kendi iştahatlarını almaya zorlamazlar. Kendilerine... ...her muhalefet edeni balalet ehli olarak addetmezler. Bu çok önemli. Yani şimdi senin indi içtihatların varsa, indi içtihatlar. Ne demek indi? Yani kendi içtihatların varsa herkesi bu içtihatları almakla ne yapamazsın arkadaşım? Memur kullamaz. Mecbur kullamaz. Bu çok önemli. Yine sana muhalefet edin herkesi de sapık ilan edemez. Bunu hakkın yok. Devam kendilerine her muhalefet edeni galalet ehli olarak addetmezler. İnsanların görüşlerinin farklılık gösterebileceği iştihat götürür meselelerde dar görüşlülük sergilemezler. Bakın iştihat götürür meselelerde bu çok önemli. Selef pek çok mesele de ne yapmıştır? Ve ihtilaf etmiştir değil mi? Bakıyorsun hocayla talebesi ne yapmış? İhtilaf etmiş. Hocayla talebesi ihtilaf etmiş. He. Şimdi hocayla talebe ihtilaf edici. E bugün birileri ihtilaf edince bu büyük bir ne olacak? Problem olacak. Bakın son duyduğum bir olay bir şehre gitmiştim e, tabi isim vermiyorum. Bu itikaf meselesi. İtikaf e, Şeyh Halveni ve onun talebeleri üç mescit dışında itikafı ne görmüyorlar? Caiz görmüyorlar. Yani ne o üç mescit işte? E, Kabe, Mescid Nebevi, Mescid Aksa i̇bn Huzeyme'de bir rivayet var. Bu rivayetle Yola çıkarak düşmesi dışında. İtikafı ne yapıyorlar? Cavit görmüyorlar. Şimdi arkadaşlardan bir tanesi de, davetçilerden, sebebi davetçilerden bir tanesi de Ali Hasan Halebi'nin bu konuda bir Risale-i tercüme etmiş. Tercüme iyidir, kötüdür. Ya da iyi yapılmıştır, kötü yapılmıştır. Benim meselem bu değil. Olabilir. İlmi hürriyet var. Herkes bir şey tercüme edebilir. Problem yok. Soru yok onda. Ama tabii ne olmuş? Bunun üzerine problem çıkmış, hilaf çıkmış. Bazı arkadaşlar da internetteki sitelerinde gerek Şeyh gerek İbn-i gerek Şeyh, İbn Şeyh Fevzan, Alşeh bunların bu konudaki fetvasını yayınlamışlar tercüme ederek. Onlar da diyorlar ki İbn-i bu rivayetin sıhhatinde ne vardır? Problem vardır. İçinde beş vakit namaz kılan her camide ne yapılabilir? İtikaf yapılabilir. Tabi bu arkadaşlar aslında büyük problem olmuş bir anda itikaf caiz değil diyenler, bir anda itikaf yapılır diyenler. E tabi şimdi itikaf yapılmaz diyenler camide itikaf yapanlara sataşmaya başlamışlar vesaire falan filan derken büyük problemler olmuş. Bakın. Ya hep söylüyoruz arkadaşlar, hep söylüyoruz. Şimdi eskiye gitmeyin. Bakın bu zamanın şehirlerinden örnek veriyorum. Eskiye gitmiyorum. Eski Burçalımdır. Yani biz affedersiniz benim babam senin babanı döver meselinden yola çıkmadık ya. Hani yani mazur görün tabiri mi de yani mazur görün bunu ilmi meselelerle alakalandırarak söylemiyorum ama sidik yarış bir tabir var ya. Yani arkadaşlar hep söylüyoruz. İşte bak bugünün alimleri bu saydıklarımız kardavi değil. Ramazan el-Buti değil. Bakın bizim alimlerimiz. Bunlar ihtilaf etmişler mi meselede. Etmişler değil mi? Ya bundan ihtilaf ettiği meseleyi sen Türkiye'de davetin bayrağı haline getirmeliydin. Ali e, Onlar ihtilaf etmişler cihaz gören de var görmeyen de var senin zorun ne senin zorun ne? zorun ne yani sen bu meseleyi niye kalkıp da davetin öncelikleri arasına getirip itikaf eden adama saldırıyorsun ben size bir şey söyleyeyim mi bakın arkadaşlar itikaf bir ibadettir ve bu itikaf ibadet olarak sadece neyle sabit değildir Hadiste sabit değildir. Aynı zamanda neye sabittir? Ayetle. Mescidlerde ne yapın diyor Allah Azze ve Celle? İtikaf edin. Diğer bir ayette de itikaf ederler diyor. Halbü bu ibadet. Bunu yapan da kendi neyle? mesnediyle deliliyle bunu yapın. Şimdi bakın arkadaşlar. Biz bazı şeyleri söylerken sözümüzün nereye vardığını hesap etmiyoruz. Bugün bir Türk'ün Mescid-i Aksa'da itikaf edebilmesi mümkün mü? İmkansıza yakın bir şey. Bir türkün Kabe'de ya da Mescid-i Nebevi'de itikaf edebilmesi mümkün mü? Yüzde mümkün. Parası olsa bile yüzde mümkün. Neden biliyor musunuz? Çünkü şu anda artık Ramazanlar da haç gibi kotaya tabi tutulmak üzere. Yani şimdi sen şunu mu demek istiyorsun? Bunu söyleyen adam. Yani itikaf Suudlu ona var kıyamete kadar. Filistinli ise kıyamete kadar ona var. Ama Türkiye yok. Türk itikaf edemez. E başka Arnavut itikaf edemez. Başka Mısırlı itikaf edemez. Başka Endonezya itikaf edemez. Ya böyle bir şey demeyesen sen nasıl cüret edebiliyorsun? Nasıl? Nasıl cüret edebiliyorsun? Velem ki üç mescit. Hilafet nerede arkadaşlar? Hilafet. O o zamandı. O zaman azığını alıyordun. Hayvanla biniyordun. Pasaport soran yok. Vize soran yok. Çekip gidiyorsun. Şimdi öyle mi ya? Bin dereden su getirmen lazım. Nereye gidiyorsun sen? İnsanlar itikafa girecekler, ibadet yapacaklar. Ha, bir rivayette yola çıkarak ki, sıhhati tartışmalı bir rivayet, kalkıp sen insanları bu ibadetten alıkoyma gayretindesin. Artı, uleman da bu meselede ne yapmış? İhtilaf Yuvarışın ulemanın ihtilaf ettiği meseleyle. Hep ne diyoruz? Selefin ihtilaf ettiği meselelerde teşebbüt yok. Ne demek bu? Bak, asli gaye. Selefin ihtilaf ettiği meselelerde ne yok? Teşebbüt yok. İstila Eğer ihtilaf etmişlerse, biz niye teşebbüt gösteririz Allah aşkına? Heh. Şimdi, yani bu bir kere. Bir sonraki babla da doğrudan alakalı. İhtilafta edep var. Onu da alacağız. Zaten dersi kapayacağız. Ama şu var, bakın arkadaşlar, biz farkında olmadan öyle şeyler yapıyoruz ki... ...biz ufkun geliştiğini bir kenara at. Maslahatı bile yeri geldiğinde, maslahatı bile yeri geldiğinde ne yapıyoruz? Ayaklar altına alıyoruz. Nedir maslahat? Maslahat kelimesini şöyle bir düşünün, nedir maslahat? Siyasi maslahattan bahsetmiyorum, dış ilişkilerden bahsetmiyorum, iç ilişkilerden bahsetmiyorum. Ümmetin maslahatından bahsediyorum, maslahat. Bakın biz nerede yaşıyoruz? Nerede yaşıyoruz arkadaşlar? Türkiye'de yaşıyoruz değil mi? Cüllüsü ya bu millet ne? Hanifi meslemin İster kabul et ister etme. Hal böyle olunca sen, sen bu tür meseleleri özellikle taşıyarak özellikle kurcalayarak bir kere ne yapıyorsun biliyor musun? Ha. İnsanlara diyorsun ki ben sizden zaten farklıyım. Bir kere hani biz hak üzere kelimeyi ne yapacaktık? Cem edecektik değil mi? Zaten sen bu meseleleri kurcalayarak baştan zaten ayrılık psikolojisi tohumlarını ekliyorsun. Halbuki öyle olunca sen bu insanı nasıl muhatap alacaksın? Ya da o insan seni nasıl muhatap görecek? Yani düşün bir adam, bir adam, bir adam 50 yıldır itikafa giriyor. 51. yıl itikafa girmiş. Yakalamışsın bunu camide. Demişsin ya itikafa girme arkadaşım. Senin bu yaptığın ne değil? Caiz değil. Sen haram işliyorsun. Yapma ya. İhtikaf yapıyorum ve ben haram işliyorum ha? Allah Allah. E oğlum zina mı yaptın? Yalan mı konuştun? Ne haramı bu? E bu konuda hadis var sen bilmiyor musun? Vallahi bilmiyorum. Niye? E bin yıldır bu millet Müslüman, e bin yıldır bu millet itikafa giriyor ya. Hatta camilerde özel bölmeler yapmış, özel odalar yapmış itikafa girmek için. Şimdi bakın, he, bir kere sen zaten baştan adamın kabullenemeyeceği bir şeyi söyledin. He, sen Davanı yapmakla mükellef olabilirsin. Ama bunun yöntemi var. Bunun yöntemi var, bunun usulü var. Bir kere o adam, o adam... ...sayı hadis nedir, zayıf hadis nedir onu biliyor mu? Usul nedir onu biliyor mu? Buna hiç Sen adamı yukarıdan inme, kalkıyorsun... ...din namına bir şey yapıyorsun. Yani bir bir adamın boynunu kesiyorsun ya. Boynunu kesiyorsun. Sen dua et ki, sen dua et ki... ...o adam ilafı bilmiyor... Hilafu bilse zaten senin alimlerin de sana cevap verecek. Senin alimlerin de sana cevap verdiği zaman sen ne yapacaksın biliyor musun? Sömilerin yaptığını yapacaksın. Sana dese ki ya dese arkadaşım yani şey İbni Hüseyin, Şeyh Dinbas, işte Şeyh Fevzan işte Ali Şeyh ya da işte onca alim daha evvelki bunu söyleyenler Kur'an sünneti bilmiyor muydu? Yani sen böyle diyerek neyi kastediyorsun? Ben onların fetvasını alıyorum dediğinde sen ona ne diyeceksin? taklit yapma diyeceksin değil mi taklit yapma. Bak sen şu an ne yapıyorsun? Taklit yapıyorsun. Sen Kur'an ve sünnete tabi yok. Yani böylelikle ne oluyor biliyorsunuz? O meşayihin Kur'an ve sünnete tabi olmadığını doğrudan değil de dolaylı olarak ima ediyorsun sen. E sofiler de böyle yapıyor. Yani hep söylüyoruz. La inkar fi mesailil hilaf beyne selef. Beyne selef ama bak ya hocam i̇bn Kayim Kayyim diyor ki La inkare fi mesaili hilaf cümlesi problemli. Böyle bir şey yok. i̇bn Kayim Kayyim bunu kim için söylüyor? Selefin dışındaki hilaf için söylüyor. Selefin içindeki saygı laflar için bunu söylemiyor. Hal böyle olunca çok önemli. Yani bir kere bakın davetin önünü kapıyoruz. Ufuk genişliğine aykırı. Bizim alimlerimizin ihtilaf etti. Hiçbir meseleyi Türkiye'de gündem yapmamamız lazım. Hiçbir meseleyi. Hiçbir meseleyi. Neden? Çünkü bizim alimlerimizi ihtilaf etmiş. E, Evleviyet kıyasıyla alimlerimizi ihtilaf ettiğine göre bizim insanlarımızın ihtilaf etmesi de hayli, hayli zaten? Normal. Yani bunlar bizim davetimizin bir parçası olmayacak. İlim hani, talebesiyle bir araya gelirsin, bu rivayetleri mutalaa edersin, münakaşa edersin, apayrı bir olay. Yani şurada otururuz sizle, hadisleri alırız, deriz ki ya işte Osman, sen şu tarafın delillerini ne yap? Getir. Dedim ki Cavit abi, sen de öbür tarafın delillerini getirirsin. Haa. İkisi ne yapar? Biri o tarafın mezhebine mensup. hararetle onu savunur. Öbürki de o tarafından mensup. Onu savunur. Burada da üç tane de kurarız? Heyet kurarız. Bu işi bilen o da der ki bak senin delinin şöyle zayıf, senin delinin şöyle zayıf. Bir sonuca ulaşırız. Ama sen bunu cami cemaatine mi yapacaksın Allah aşkına? Sen bunu kimden yapacaksın? Bu insanlarla mı yapacaksın? Ayıp şeyler. Yani bunlar hakikaten Hz. Ali'nin sözü ne kadar da güzel. Yani siz insanlara Allah'ın dinini yalanlatmak mı istiyorsunuz? Farkında olmadan bu hale gelir. Allah'ın dinini yalanlatmak mı? Yalanlatmak mı? Allah'ın kitabını, peygamberin sünnetini. Çünkü niye? Anlamıyorlar. Anlamıyorlar. Çok dikkat etmek lazım. Onlar aynı şekilde büyük maslahatın gerçekleşmesi için çalışırlar. Bu onları o yolda bazı küçük mevsedeleri işlemeye sevk etse de aynı şekilde hataların düzeltilmesi için çalışırlar ta ki ümmet yanlış yollara sapmasın. Yine ümmet en küçük şeyde dahi ayrılığa sapmasın diye gayret sarf ederler. Onların helak eden taassuptan, körü körüne taklitten ve bozgunculuklara yol geniş görüşlü oluşlarının tezahürüdür. Yani bir sonraki Ayrılıkta edep bağlı. <gülüyor> Evli sünnet aralarındaki dostluk, sevgi ve muhabbet baki kalmakla beraber kendi arasında münazar edebilir. Ve bazı iştahadi meselelerde ayrılığa düşebilir. Aralarından bazılarına reddiye vermeye ihtiyaç duyulabilir. Ama bütün bunlar bayağlı ve küstahlıktan uzak bir şekilde edep ve sınırları içerisinde gerçekleşir. Çünkü Allah Azze ve Celle bize zulmedenleri dışında ehli kitapla ile en iyi şekilde mücadele etmemizi emretmiştir. Peki Müslümanlar hakkında özellikle de Müslümanların hastası hakkında durum ne oluyor? Şimdi bu edeb-ül hilafla alakalı çok kitap yazılmıştır Arap Alemde. Arkadaşlar Türkçe'de pek yok. iki tane var da bunlar hakikaten e, güzel kitaplardır ve önemli kitaplardır. Biz e, iftirakla ihtilafı karıştırıyoruz. Yani ne demek bu? Hani bu ümmet 72 ya da 73 fırkaya ayrılacak diyor ya, fırkalaşma apayrı bir olaydır arkadaşlar. Fırkalaşma kötü bir şeydir. İltizal kötü bir şeydir ama bir ihtilaf dediğimiz olay vardır. Nedir o ihtilaf? İki türlü ihtilaf vardır. Bir, mezun ihtilaf. Yani zem edilen bir de Mahmut. Övülen. Yani ne demek ya hocam hiç Hani e, İbn Hazm'ın dediği gibi yani nasıl olur da yani ihtilaf övülebilir? Yani halbuki ihtilaf nedir? Azaptır değil mi? Heh. Ne demek bu? Şudur arkadaşlar, şudur. Bazen biliyorsunuz rivayetlerin tasihi ne yapabilir? Alimden alime değişebilir. İşte bir örnek verdim İbn Huzeymedeki itikafla alakalı o rivayet. Bazı alimler onu Hasen görürken diğerleri ne görmüşler? Zayıf görmüşler. E, hasen gören onu almış, zayıf gören onu yapmamış? almamış. Ravi'deki problemlerden olabilir, zaptından olabilir, bu hıfsından olabilir. Başka illeti hafiyye dediğimiz illetlerden olabilir. Örnekler çoğaltılabilir. İhtilaf etmişler. Şimdi siz bunların bu ihtilafına siz mezmum ihtilaf diyemezsiniz. Bu mezmum ihtilaf değildir. Bu ilmi bir ihtilaftır. herkes aynı düşünmek zorunda değildir. Bazen delillerin safinde değil, delillerden ne yapmada, istidlalde bulunmada, istinbatta bulunmada da ihtilaflar olabilir. Biz bunu hep ne yapıyoruz? Görüyoruz. He, hal böyle olunca bakın bizim alimlerimiz arkadaşlar ben bunu hep örnek veririm. Fuku okuyanlarınız bilir. Sahi ya da hata diye bir kelime geliştirmemişlerdir. Erraci ya da elmercuh diye bir kelime geliştirmişlerdir. Bu çok önemli. Bu işte hilafın edebidir. Yani nedir? Yani şimdi şurada diyelim dört tane görüş var. Gelmiştir Şeyh Halbani. O dört tane görüşten diyelim bir tanesini almıştır. Ya da o da dört kişi vardır. Oradan üç tanesi bir görüştedir, bir tanesi bir görüştedir. Ya cumhura bakmayacağım. İşte ben çoğunluğun göre Öyle bir şey yok. Yani illa ben çoğunluğun görüşünü alacağım. Ya İslam'da bu anlamda demokrasi yok. Biz meclise milletvekili seçmiyoruz. Yani bazıları tutturmuşlar işte cumhurun görüşünü alın, cumhurun görüşünü alın. Valla biz böyle okumadık. Böyle bir şey görmedik. Ne demek cumhurun görüşünü alın? Bunu söyleyenlere ben şunu soruyorum. Cumhur kim? Cumhur kim? Cumhur. E dört mezhepten diyelim üç tanesi ne yapmış? Bir şey, bir görüş bildirilmiş. E bir tanesi başka bir görüş bildirilmiş. Ee, o diyor ki o üç taneyi alacak. Öyle bir şey yok. Biz böyle bir şey görmedik, duymadık. Yani Ehl-i içinde böyle bir şey yok. Bunu söyleyen yanılıyor. Böyle bir şey yok. He. Yani eğer icma olsaydı zaten o meselede o bir mezhep ne yapmazdı? O icmaya aykırı davranmazdı. Öyle bir şey yok. He. Şunun için örnek gösteriyorum. Bu, burası çok önemli. Bakın. Üstüne basa basa söylüyorum. Ne diyor alimler? İşte şey halbena diyelim. Bak diyor bunu ben bu diyor racih diyor. Ben bunu alıyorum diyor. Bakın racih. Diğeri mercu. Ne demek racih? İstak. benim tercih ettiğim. Benim tercih ettiğim. Yani benim tercih ettiğim demek. Benim tercih ettiğim. Bakın bu sahiptir demiyor. Bakın bu sahih demiyor. Karşısına da mercu diyor. Hata demiyor. Ya da başka bir tabir kullanıyor. Esah ya şu üsluba bakın. Ne demek esap? En doğrusu. Bak diğerine ne diyor? Hatar ediyor. Esahul kavley. Bu iki kavülden en sahil. Bunu İbn-i Hüseyin'de çok yapar, da çok yapar. Açın bakın fetvalarını bunu göreceksiniz bu ibareleri. İşte bu edeb hilaf. Hilaf edebi. Ama şimdi adam Arapça hiç bilmiyor. Kur'an'dan ezberlediklerini toplasan beş sayfa yok. Beş sayfa yok. Müftü müftü. Yok bu sahih diyor. Bunun gayrını bilmem diyor ya. Ne okudun sen? Misali. Kaç sayfa? Ver o kitabı bana. Mesela diyelim oruç bahsi. Heh. Oruç bahsi. Ver o kitabı. Oruç bahsi. Oruç bahsi. Abdullah diyelim dine verdi ya da Necmi bilmem Hüsrevi. Oruçla alakalı şu kitabı yazmış. Bunu okudu ya adam. Tamam. Orucu bak bu nasıl okudu. Bunun içindeki her şey yüzde yüz sahih, bunun gayrına değil, sahih Böyle bir şey yok ya, böyle bir şey yok, böyle bir şey yok. Yani sen önce lazım olanları al hele bakalım. Madem müftülüğe soyundun, madem iştahat mekanizmasının üstüne aldın, iftah yapıyorsun, fetva veriyorsun. Hele sen o fetva verebilmek için benim merhaleler onlardan geç bakalım. Ya hocam yani ne demek yani şimdi? Yani Türk milleti alim olamaz mı? Yani insan Türkçe ile de bu dinini öğrenemez mi? Türkçe ile bu dinini öğrenir. Ama mütercimin tercüme ettiği din üzerine öğrenir. Onu unutuyorsun işte. Tamam. Türkçe ile sen bu dini öğrenirsin. Ama kimin dinini üzere biliyor musun? Mütercimin dinini üzere öğrenirsin sen bunu. Mütercim selefi ise? Ya önemli değil ki. Önemli değil ki. Yani selefi bile olsa... Üç Selefi'nin tercümesi birbirini tutmayabilir. Birinin ilmaz olur, birinin lugatı az olur, birinin, birinin hadis gibi az olur çok önemli değil. Yani ben Buhari'nin hafızıyım dediğinde neye göre hafızısın sen? Ötüge'nin tercümesine göre mi hafızısın? O zaman sen Buhari'nin hafızızı değilsin. Buhari'yi tercüme eden adamın tercümesinin hafızızı sen? Ha kötü mü? Kötü demem. Okumayalım mı? Okuyun mu? Hayır. Ama iş fetvaya gelince, iş, iştihata gelince orada diyor stop. Orada dur. Onu bilenine havale et. Onu bilen ne et. Yoksa okumayacaksın. Elbette okuyacaksın. Elbette. Türkü de yaratan Allah. Arnavuzu da yaratan Allah. Herkes Arapçayı bilmekle farzayr olarak mükellef değil. Böyle bir mükellefiyet yok. Ama iştihat yapacaksan ben müştehidim diyeceksen bu sahih, bu yanlış diyeceksen işte öğrenmek zorundasın arkadaşım. Öğrenmek zorundasın. Arapçayı öğrenmek de yetmiyor. Oturacaksın tefsir okuyacaksın, oturacaksın hadis okuyacaksın, okuduracaksın fukuh okuyacaksın, oturacaksın akide okuyacaksın. Okuyacaksın da okuyacaksın. Her yeni bir şey okuduğunda ya ben ne kadar aptan ne kadar cahil bir adammış diyeceksin. Bu merhalelerden geçeceksin. Ondan sonra sonunda bir yere varacaksın. Alimlerin dediği gibi ilim kuyusunda yüzdüm yüzdüm yüzdüm yüzdüm yüzdüm yüzdüm, yüzdüm. bir türlü Buhari'yi geçemedim demiş adam. Ne demek geçememek Buhari'yi? Ne demek? Yani başka kitap okumadım değil ya ne? Hani Buhari'nin bak başlıkları var ya. Ya yüzlüğün yüzlüğün 100 40 yıldır yüzüyorum Buhari'nin bak başlıklarını hâlen de o inceliği anlayamadım diyor. Hâlende. Kolay değil bu iş. Kolay değil. Yani o bakımdan hilaf çok önemli ama hilafta bizim takınacağımız durum çok çok daha önemli. Çünkü hilaf bizim dışımızda olay. Kıyamete kadar hilaf vakti. Peki biz ne yapacağız silah karşısında? Önemli olan bu. Bizim tavrımız değil. Hilafları bitirebilir misin sen Osman? Bilmiyorum. Ya da Peygamber silah Vesselam bize fıkıh hilafları bitirme misyonu vermiş mi? Eğer öyle bir misyon verseydi sahabe hilaf etmezdi. Öyle bir misyonumuz yok. Ya biz hilafları bitirelim. Bazı kardeşler var. Diyor ki neymiş ya? Diyor iki doğru. iki doğru diye bir şey ben kabul etmem diyor. Doğru nedir? Bir tanedir. Ya matematiksel doğrulardan bahsetmiyoruz arkadaşlar. Matematiksel doğrulardan bahsetmiyoruz biz. Biz dini doğrulardan bahsediyoruz. Şimdi karıştırmamak lazım. Ne demek dini doğrular? Ne demek? He, alimlerimiz demiş iki doğru olabilir. Ancak bu iki doğru birbirine zıt iki doğru değildir. Şimdi biz doğruluk ve hatayı nasıl algılıyoruz? İki doğruysa yani tamamen muafık, iki yanlısı tamamen ne? Zıt hayır öyle bir şey değil. Öyle bir şey değil. Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış? İftihat yetbiri getirirken ne yapmış? Bazen omuz hizasına getirmiş değil mi? Bazen biraz üstüne getirmiş, bazen de kafa hizasına getirmiş. Bu işte varit mi sahip? senette varit. E şimdi sen bunlardan bir modeli al diyemezsin işte adama. İstediğini alır. İşte bu tezat ihtilafı değil. Bunu şeyh çok güzel açıklıyor. Ne? İhtilaf tenevv'u. Ne demek tenevv? Çeşitli, Çeşitli ihtilaf Şimdi millet ihtilafı tezat görüyor. Öyle bir şey yok. O bakımdan. Yani edebül hilaf çok önemli. Bakın bizim yani kaybettiğimiz en büyük meselelerden noktalardan bir tanesi de bu fıkıh hilafları sanki dini hilaf gibi ne yapmak? Görmek. Hayır arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Bazı hilaflar vardır. delilleri zayıf olabilir. Doğrudur. Sen bugün elini göbeğinin altında bağlayan bir adama de ki bana bir tane sayı rivayet getir. Hanefi de olsa getiremez. Hanbeli olsa da getiremez. Ama bunu adamı öğretirken bazı merhalelerden geçirmek lazım adam. Çok önemli. Ama el sadece göğsün üzerinde tutulacaktır diye yüzde yüz bir rivayette ne yapamazsın? Getiremezsin. Asıl olan göbeğin üstünde tutmaktır. Asıl olan göbeğin üstünde tutmaktır. Yani Sadrına tutmuş adam tutabilir. Sadrın altına tutmuş tutabilir. Bunlarda problem yok. Ama sen bunu yani tek bir modele, tek bir kisveye ne yaparak bürüyerek illa da göğsünün üstünde tutacaksın diye adama icbar ettiğin zaman o zaman bak bu davetin önderleriyle çelişirsin. Şeyh Binbaz'la çelişirsin, i̇bn Useyminle çelişirsin, hatta Şeyh Muhbill'le çelişirsin. Hepsiyle çelişirsin. Neden? Çünkü onlar bu meseleleri senet ve metin boyutuyla ne yapmışlar? İncelemişler ve bir sonuca varmışlar. Bu konudaki rivayetlerin en sahihi şudur. Bakın ne demek en sahihi? Başka sayıları da var. İşte gördünüz mü? Bu konudaki rivayetlerin ney? En sahihi. Bakın bunu karıştırmayalım. Esahul ahadif demek ya da Esahul Hadis ya da ahadif fihâvel bab demek İlla da senin aldığın hadisin yüzde sayı olduğunda göstermez. Senin söylediğin zıttı da var. Ne demek zıttı? Yani şu demek. Şimdi en sayı, bu konudaki en sayı hadisler dediğiniz zaman, arkadaşlar dinleyelim bu usulü meselesi. Bu konudaki en sayı hadisler dediğiniz zaman iki şey anlaşılabilir. Hadisler var, sahih. Bu onların en neyi? Sahih. Ama alimler bunu kastetmiyorlar daha çok. Ya ne? Bu konudaki hadislerin hepsi ne? Zayıf. Ama en sayıyı bu. Yani ne demek en sahiyi? En az zayıf. En az zayıfı. karıştırmayalım. Ve Esahul Ahadif Fiyad el-Bab dediğinde işte bu kastedilmiştir. En zayıfı. En az zayıfı. Evet. En az zayıfı. Yani şöyle bir şey diyorum hocam. Bu hadis biraz sayayım, bu ondan daha sayayım. Hayır. Hadis sayısı ise altı üstü olmaz. Sayıdır. Olmaz. Sayıdır. Hasen olur sayı dersin. O ayrı. Ama Esahul Ahadif Fiyad el-Bab dediğinde bu babtaki en sahih hadis yani bir mana şunu kastetmişlerdir. Hepsi zayıf bu rivayetleri. Ama bu rivayetler içinde en az zayıf olan rivayet bu. İşte o da ha, alimlerin söylediğine göre sadırın üzerine eli bağlanır. <gülüyor> Hep öyle söylüyor. İttifakla. Ha, yani ne demek bu? Bu şu demek. Bunu sen ne yapmayacaksın? Böyle büyütüp büyütüp ayyuka çıkarıp yukarılara çıkarıp işte budur budur. Bununla uğraşma. Bununla uğraşmak edep hilafına ne? Aykırı. Biz böyle ne yapmadık? Yapmakla emr olunmadı. Kısaca yani diyeceğim bu noktaya da çok dikkat edelim inşallah. Hümmed uluğundan önümüzdeki ders bahseder. Subhanek Allah mübeham dik yeshederül aleyhissalatüllâhe kibrîbîye. Allah razı olsun.